Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Bu hafta Esmaül Hüsna dersinde kısacık kısa 5 isim göreceğiz inşallah. El Gahir, El Kahher, El Kadir, El Kadir ve El Muktedir. İkisi bir kelimeden türeme, üçü bir kelimeden türeme. İlk ikisi El-Gahir ve El-Gahar. Kalın, Gaf'tan sonra ince, H zor gelir. O da haye kaçar. El-Gahar'ı söylenir. Yanlış. El-Gahar. Gahir ve Gahar. Kaf kalın, H ince. El-Gahir ismi Kur'an-ı Kerim'de iki kez geçiyor. İkisi enem Enam Suresi'nde. Onlardan birisini okuyalım. 18. ayettekini. وَهُوَ الْقَاهِرُوا تَبْغَ اِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ O yani Allah kullarının üzerinde Kahirdir, Yani mutlak hakimiyet sahibidir. kahredici bir güce sahiptir. Ve o hakimdir. Hikmet sahibi, hüküm verendir. Habirdir, haberdardır. 61. ayette de var. Hemen hemen aynı lafızlarla. El gahhar <gülüyor> ismi ise 6 ayette geçmekte. Hepsinde de El-Vahid ism birlikte zikrediliyor. Yusuf Suresi'nde var, Rahat Suresi'nde var, İbrahim Suresi'nde var. Zümer, Sa'd Mümin Sûreleri'nde var birer tane. Mesela Yusuf Suresi'ndeki 39. ayet: "Eğer ba'dumu teferruqun e hayrun emellahu'l-vahidul kahhar." Farklı ayrı ayrı rabler mi daha hayırlıdır yoksa tek olan, kahhar olan Allah mı daha hayırlıdır? İbrahim suresinde de ve berazulillahil vahidil gahhar diye geliyor. Onlar, yani kullar vahid tek olan ve gahhar kahredici bir otoriteye sahip olan Allah'ın huzurunda toplanırlar. Çıkarlar. Gahir ve gahhar isimleri kaf, he, ra kökünden türeme isim. El gahir gahır işini Yapan manasına ismi fail, salim gibi mesela, alim gibi mesela, katip gibi mesela. Bir işi yapan manasına isim fail diyor. Gahir, o işin ismi faili, o işi yapan, o özelliğe sahip manasına. El-Gahir da mübalağalı isim fa'il, Yani o işe, o eyleme, o vasfa oldukça fazla, en fazla sahip manası. Bu manalar gözetildi zaman el-gahir, galibiyet sahibi, baskın olan, tutup yakalayan ve baskınlığından dolayı ehlileştiren, uysallaştıran manalarına gelir. Ahar da bunu en iyi yapan, ziyadesiyle bu vasfa sahip olan, bu sahip olan, hayz olan demek. Sözlük manası. Allah Azze ve Celle hakkındaki anlamı da hemen, hemen aynı şekilde Mesela İbn Cerir rahimehullah tefsirinde diyor ki El Gahir yarattıklarını kendisinin kulu haline getiren uysallaştıran ve onlar üzerine yüce olan hakim olan kahredici yetkiye, sultaya sahip olan demektir diyor. İbn Kesir rahimehullah da ve el gahirun fadbı ibadi o kulların üzerine kahirdir. Ayetin tefsir ederken diyor ki onlar yani kullar, onun huzurunda boyunlu büküktür. Onun katında uysallaşırlar, yüzleri yere eğilir, her şey onun otoritesi altındadır. Tüm yaratılmışlar onun huzurunda belli bükmüştür. Azameti, cehali ve büyüklüğü karşısında ona tevazu gösterirler. Boyun eğerler, güçsüz ve hakim durumda olduklarının tarafına bağlanır. Yani kendisi dışındaki bütün mahluk ona zilletle boyun eğmek zorunda. Onun tasarrufu altında o onların üzerinde kahredici bir yetkiye sahip. Galip, baskın, etkin. İbn-i Kayyum Rahimullah da diyor ki bu özelliklerden dolayı kahhar sadece bir tane olmak zorundadır. Eğer ikinci bir tane olsa ve onun boyunduruna girmemiş olsa o zaman kahharlık olmaz. Ondan dolayı Gahar'ı birdir. Ayet-i Kerime'de de ise El-Vahid birlikte kullanmıştır. Bundan dolayı. Vahid-ül Gahar. Vahittir, tektir, Gahar'dır. Yani tek kahır sahibi, tek otorite sahibi, tek yetkin, tek uysallaştıran ve tek kendisine itaat edilen, mecburre, ister istemez. Sadi-i Rahimullah da tefsirinde gene tüm alemi mutlak otoritesi altına alan her şey onun yetkisi altında olan tüm varlıklar kendisine boyun eğdiği ve onun gücü iktidar karşısında uysallaştığı varlıktır diyoruz. Gah hariç. Tüm mahlukat onun karşısında uysallaşır, mecburen uysallaşır. Özellikle de, özellikle de Allah'ın takdiri hususunda. Farklı diyor bunu gündeme getirmiştir. Gah hariç de bunu işarıyor, ihtiva ediyor. Allah geceyi getirmek isterse kimse yok gece iki saat sonra gelsin diyemez. Allah güneşi doğdurmak isterse insanlar yok iki saat daha uyuyalım gece kalsın günüz gelmesin diye. Veya bugün rüzgar estirdi, yarın kar yağdırdı, öbür gün dolu yağdırdı, diğer gün güneş açtırdı, bugün çiçekler açtırdı, yarın onları döktü. neydi dilek sonu yapar? Tüm dileklerinde, bütün mahlukat onun dileklerine teslim olmak, kabullenmek, uysalca zillet altında buna rıza göstermek. Bizim dilimizde kahretmek kötü bir manadır. Zaten sadece bizim dilimizde değil, Allah Azze ve Celle dışındaki mahlukat için kahretme, kahır yetkisi kötü manada kullanılır. Allah Azze ve Celle için ise mahlukat üzerinde otorite sahibi, her dilediğini yaptıran ve tüm mahlukat onun gücü, otoritesi karşısında boyunca teslim olan demek. Sözlük manasında aslında bizim dua ettiğimizde karşılık bir mana yok. Yani kahretmek helak etmek, yerle bir etmek değil de uysallaştırmak, otorite altına almak. Evcilleştirmek, sukuna erdirmek, ondan üzerinde otoriteye sahip, etkiye sahip o yetkisiyle onları durdurması. Herhalde kasteteden o. Yoksa bizim anladığımız manada kahru perişan etsin, evet. yerle bir etsin, helak etsin bunların da fitil fitil yetişsin evet. gelmiyor. gelmiyor. Kahir evet. yani, ve Elgahar isimlerini anladık mı kısmen? Birisi kahir yetkisine otoriteye sahip El-gahar da en fazla ve tek <gülüyor> bu yetkiye sahip. Sonsuz, sınırsız bir kahır yetkisi var o manada. Bu isimleri öğrendiğimiz zaman ve sindirdiğimiz zaman şunu anlayacağız ki, kahır yetkisi sadece Allah'tadır. Onun dışında başka kimsede böyle bir yetki, böyle bir hak yoktur. Bunu bildiğimiz zaman, o zaman Allah'ın birlenmesi gerekir. Kahir, kahar tekse o zaman emrine ittiba etme hususunda, çizdiği sınırlara uyma hususunda bir tek ona uymak gerekir. O kahhara uymak gerekir. Çünkü başka birisi yok sana e, garebe çalacak. Tek, başka yok. O zaman onu birlemek gerekir. Bunu bildiğimiz zaman Allahu Teala'ya bağlanıp tevekkül etmek, onun mutlak otoritesine teslim olmak ve belli bağlamak gerekir. Dolayısıyla da Allah'ın dışından diğer mahlukat kim olursa olsun bu yetkisi, tanının görevi, makamı ne olursa olsun onlara bel bağlamamak gerekir. Çünkü tüm mahlukatın perşeni onun elinde, herkesin üzerinde kahir ve kahhar olan, sınırsız bir etkisi olan sadece o. Bu da aynı zamanda gene Allahu Teala'ya tazim etmek, ondan korkmak ve e, onun dışındakilerden korkmamayı gerekir. Kahhar ismi, Allah-u Teala'ya mahsus bir isim. Onun dışında insanlara verilmesi caiz olmayan Kahar, Kahhar, kahirden daha üst derecede ve en son sınıra kadar kahretme yetkisine sahip olan manasına gelir. O zaman kahhar ismi insanlardan kimseye kullanılmaz. Kahir ismi de kahredici özelliğe sahip. Ezici bir yetkisi var, ezici bir baskınlığı var manasında. Kahir ismini de İnsanlar için kullanıldığı zaman zaten genelde bu kötü manaya, zayıf olana zulmeden, haksızlık yapan, ezen manasına gelir, kahir, kahreden. Mesela allah Teala Duha suresinde diyor ki, فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا Yetime gelince yetimi ne yapma, kahretme, yani ezme, ona haksızlık yapma. Gaf, he, ra'dan türenme, Yetime karşı kahharlık yapma. Yani ezme, zulmetme, haksızlık yapma. Onu e ezilen konuna sokma. Firavun ve ahalisi ise, Arap suresinde İsrailoğulları hakkında diyor ki, biz onların erkeklerini öldüreceğiz, kadınlarını bırakacağız. Çünkü biz onları zaten ezmek üsteyiz. Ve inna fevgahum gahirun diyor, Gahirun. Muhakkak biz onların üzerinde Kahir yetkisine, kahreci bir otorite sahip. Ezecek güçteyiz. Dilediğimizi yaparız. Erkeklerinizi öldüreceğiz deriz. Öldürürüz. Kimse bir şey, bir şey diyemez bize. Kadınlarınızı bize cariye yaparız deriz. Kimse bir şey diyemez. Ondan üzerinde biz böyle bir otoriteye yetkiye sahibiz diyorlar. İnsanlar bunu kullandığı zaman zayıfı ezme, efendim, mağdura haksızlık yapma, mağdurun hakkını gasp man manalarına gelir. Allah Azze ve Celle için ise haksızlık ve zulüm olmaz, mutlak otorite, baskınlık ve uysallaştırma anlaşılır. Allah-u Teala'nın bu otoritesi, güçlülüğü, efendim, azizliği, üstünlüğü yani kahir olan özelliği bilinirse kul o zaman kendi acizliğini, zelilliğini bilir. Ne kadar güç sahibi olursa olsun, otorite sahibi olursa olsun, yetki sahibi olursa olsun, bunun Allah'ın kahri karşısında yetersiz, basit, aciz, çok cüz'i bir şey olduğunu fark eder. Bu da Allah Azze ve Celle'ye karşı teslimiyeti gerektirir. Ona karşı tevazu göstermesi gerektirir. İnsanlar içerisinde gerek kafi gerek Müslüman. En büyük sıkıntı genelde bu. İnsanlar ellerinde olan yetkiyi Sanki mutlak bir yetkiymiş, sonsuz, sınırsız bir yetkiymiş gibi birilerine haksızlık yapmak birilerini ezmek için, birilerini yetkisi altında inim inim için kullanıyor. Halbuki onun üzerindeki gahil olan Allah, delediği zaman ondan o yetkiyi alır, o aziz gibi gözükeni zelil yapar. Perçemeden tutar, yerden yere çalar, farkında değil. Onun farkına olmak lazım. Kibriya sahibi olmamak lazım. Evet Allahu Teala'nın bu ismi Rahman ismi El Vahid ile beraber kullanılıyor. Gahir ismi El Hakim ve El Habir ismiyle beraber kullanılıyor az önce örnek ayetlerde okuduğumuz gibi. İkinci isim grubumuz da üç isim El Kadir, El Kadir ve El Muktedir. Bu isimler de Gaf, Dal ve Ra'dan türeme. Kudret var ya kudret. Oradan türeme. El Kadir Kur'an-ı Kerim'de 12 kez geçiyor. 7'si tekil, 5 tanesi çoğul lafızlarla. Bir örnek verelim. Enam suresi 65. ayet. Kul huvel kadiru ala ayyeb aleykum azabem min farqikum. Ev min taht erculikum ev yelmesekum şeyan ve yudika ma'alakum meseba. Onuzur yefkahun. De ki o yani Allah sizin üzerinize üstünüzden bir azap göndermeye de kadirdir. Veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye de kadirdir. Veya sizi birbirinize düşürüp de birbirinize, birbirinizin sıkıntısını size tattırmaya, birbirinizin hıncını birbirinize tattırmaya da sahiptir. Buna güç getirir. Kadirdir. kadirun diye de geliyor. Ve inna alâ ennuryeke mâ ne'iduhum kadirun Biz onlara... E, vaat vaad ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette ki kadiriz diyor Allah. Teala. Yani o azapla tehdit ettiği topluma e, vaad ettiği bir azap sana göstermeye muhtediriz. Buna güç yetiririz. El kadir en kadirun onun çoğulu. Güç demek. Kudrete sahip demek. El kadir ise Kur'an-ı Kerim'de 45 yerde geçiyor. Bu da el kadirden ziade isim fail yani daha fazla güç getiren daha fazla kudret sahibi olmak eynematekunu tibekumullahın cemii a inallah ala kulli şeyin kadir her nerede olursanız olun Allah sizi toplar du toplayabilir muhakkak ki Allah her şeye kadirdir güç getirendir gibi ayetlerde geçiyor el muktedir ise Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçiyor muktedir de iktidar sahibi olan güç getiren manasında Mesela kذبوا بآياتنا كلها fa'akhaznahum akhzan azizun muktedir. Ayetlerimizi yalanladılar da biz de onların hepsini aziz ve muktedir olanın yakalamasıyla yakaladık. Kamer suresine geliyor 42. ayet. Kef suresine de kana şey'in muqtadira. Allah her şeye muktedir olandır diye geliyor. 4 yerde geçmekte birinde evet çoğul diğerlerinde tekli olarak. Mane olarak yakın birbirine. El Kadir kudret sahibi olan, güç yetiren manasında. El Kadir ondan daha fazla güç yetirebilen. Gücü daha fazla, en fazla yeten manasında. El Muktedir ondan daha fazlası yani. Sadece El Kadir yeter mi? El Kadir yeterdi. Ama insanlara verilebilecek bir isim El Kadir herhangi bir şeye güç yetirebilen insana sen bu işle kadirsin denir. Ama el-kadir ve el-muktedir denmez. Çünkü bunlar ziyadeli kudret sahibi oluş ifadeler ve allah Teala dışında caiz değildir diyor. Evet. Genelde bizim ülkemizde kadir ismi konuluyor. Kadir ise allah Teala için caiz. Bundan dolayı Abdülkadir veya Abdülkadir daha isabetli. Kudret ne demek kudret? Güç yetirebilme. Malik olma, hakim olma. Dilediğini yapabilme. Buna kudret diyoruz. Allah işte kudret sahiptir. El-Gadir her şeye gücü yetendir. el kadir mutlak bir güç sahiptir. Öyle ki kimde herhangi bir güç varsa, güçten kastettiğimiz çok basit bir şey. Parmağımızı oynatabilmek, gözümüzü kırpabilmek. Bu kadarcık şeyler Veya bir karıncanın yürüyebiliyor olması, bir şey taşıyabiliyor olması. Bunlar güçtür. Bu gücün hepsi Allah'tan. Bundan dolayı biz diyoruz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretisi sebebiyle, La havle ve la kuvvete illa billah. Bu cennet hazinelerinden, bu çokça söylenmesi gereken zikirlerden. Gücümüzün yetmeyeceğini düşündüğümüz bir ortamda bu sözü söylersek Allah'tan güç kuvvet istiyoruz. Dilerse verir. Herhangi bir şeye gücümüz yettiği zaman bu benden kaynaklı değil. Ben buna muktedir değilim. Bu bana Allah'ın verdiği kudret diyerek bu kudreti Allah Azze ve Celle etmek. Bu kula yakışır, yakışır olandır. Ben şunu yaptım. Ben buna gücüm ediyor. Çok kuvvetliyim, çok güçlüyüm veya sen çok güçlüsün, çok kuvvetlisin yerine örgüye masal olan kişi. la, havle ve la illa billah Bu Allah'ın verdiği kuvvettir. Allah'ın verdiği güçtür. Allah dileseydi o kudretten eser olmaz Kaldıramazdık. Güç Allah'tandır. Bu gücü veren de el kadiridir. Tüm mahlukata Allah el kadir ismiyle bu kudreti vermiş, bahşetmiştir. Kimine az, kimisine orta kuvvetle, kimisine daha fazla ama hepsi Allah'tandır. Allah dilerse, muktedir olan Allah dilerse, el kadir olan Allah dilerse o kuvvet alır, zayıf çelimsiz kalır, parmağını oynatamazsın. Yatağından kalkamazsın, belini doğrultamazsın. Oluyor mu hepimize? Oluyor. Allah dilerse alır, bu bir hatırlatmadır. O gücün, kudretin, muktedirliğin senden değil benden hatırlatmasıdır. Allahu Teala hakkındaki anlamı da budur. Allah her şeye gücü yeten olmakla birlikte acizlik ve güçsüzlük onda vuku bulmaz. Acizlik ve güç yetiremez. Gücünün yetmediği hiçbir şey olmaz Allahu Teala. Öyle ki İbn Kaim rahim Allah'ın dediği gibi. Kudreti, onun gücü kudreti kemal derecesinde yani eksiksiz, mükemmel derecede olduğu için gökleri ve yeri kaç günde yaratmıştır? Altı, günü. altı günü yaratmıştır. Gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. Hiç de Yahudi'den iddia ettiği gibi yorulmamıştır. Dinlenme, ihtiyacı hissetmemiştir. Şimdi gökler yer deyince birkaç harften oluşan iki kelime gökler ve yer altı harfden gökler, altı harfden koşan yerler. Çok basit, sıradan yani küçük çocuğun okuma yazılım öğrenen birisinin hemen 10 saniyede yazabileceği kelimeler. Ama muazzam büyüklükteki gökler, muazzam derinlikteki yerler düşünüldüğü zaman bunu allah Allah'u Teala altı günde yaratıyor. Öyle eliyle de yaratıyor. Oluyor, oluyor. Kudret illa bir şeye omuz vermesi, el atması gerekmiyor. Oluyor, oluyor. Böyle bir muktedirlik, böyle bir kadirlik Allahu Teala'nın Bundan bir gün ağ bizim bildiğimiz gün ağ olursa mı? Yok. Ayet-i cellede Allah katında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibi diyor. Allahu Teala. İnne yevmen indarambi ke alfis senetin <Sessizlik> <Sessizlik> mimma ta'dun. Rabbinin katında bir gün sizin saydığınızın bin yıl gibi mesedir. <Sessizlik> Allah halem. Şeyh Sadî rahmehullah El Kadir, kudreti mükemmel olan, kudretiyle bütün mevcutatı var eden ve onunla işlerini idare eden onlara en güzel şekilde Hayat veren, rızık veren, onların ihtiyaçlarını gideren, onların ihtiyaç duyduğu şeylere cevap veren dualarına icabet edendir diyor. Bundan dolayı Ragıp el-İsfahani aynı zamanda dilcidir. Kadir sözü ve Kadir sözü özellikle Allah-u Teala dışında uygun değil. Çünkü acizlik, taşımayan kudret sahibi oluş Allah-u Teala'dan başkasına uygun değil. İnsan kudret sahibidir, çocuğuna göre kudret sahibidir hanımına göre kudret sahibidir veya bir başka arkadaşına göre kudret sahibidir. Ondan daha fazla kudret sahipleri çıkar. Ondan da daha fazla kudret sahipleri çıkar. Ondan da daha fazla kudret sahipleri çıkar. Ama neticede o kudret sahibi ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar çok olursa olsun bir yerde tıkanacaktır, acizlik olacaktır, güç yetmeyecektir. Bir şeyler. Allahu Teala için ise böyle bir sınır söz konusu değil. O mutlak bir kudrete sahip. Mutlak. Ne demek mutlak? Sonu, sınırı, kaydı olmayan ölçüsü olmayan, şarta bağlı olmayan mutlak bir kudrete sahip. Ve Allahu Teala'nın kudreti saymakla bitmez. Her nereye baksak, her neye baksak, her kime baksak Allahu Teala'nın kudretisin eseridir. Peki bu isimlere el Kadir, yani Kadir ve El Muktedir isimlen iman edersek bu bize ne gibi bir etkisi olması gerekir? Ona tevekkül etmemizi gerektirir. Ona bağlanmamız gerektirir. İhtiyaçlarımızı ona sunmamızı ve bu ihtiyaçlarımızı karşılamakta da yeterli geleceğini, kafi olacağını, aciz kalmayacağını bilmemiz gerekir. Öyleyse allah Teala'nın buyurduğu gibi وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا Ayetin ifadesine bakar mısınız? وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُودُ Öyleyse ölmeyen, haydiri olan Allah'a tevekkül et, sırtını da Allah'a sırtını da yiyen, yenilmez. Allah'a sırtını dayayan aciz kaldır. Bir de bu isimleri iyice kavrarsak Allah Azze ve Celle'nin rahmetine, hikmetine ve lütfuna vakıf oluruz. Allah'ın mutlak kudret sahibi oluşunu iyice kavrarsak bu kudretinde rahmet, hikmet ve lütfuna vakıf oluruz. Bundan haberdar oluruz. Şöyle ki, tam da günümüzü ifade eden bir paragraf var müellifin, çok hoşuma gitti. Biraz da gönlüm rahatladı. Elhamdülillah. paylaşayım. Bireysel musibetler olur. İnsanların başına farklı farklı musibetler gelir. Toplumsal felaketler olur veya tüm dünyayı kaplayan, dünyayı etkileyen felaketler, afetler olur. Veya bir düşman çıkar, bütün dünyayı tehdit eder. Günümüzde olduğu gibi, geçmişte de bu dünyanın yaşadığı şeylerden birisi. Veya bir düşman vardır ki düşmanlar birlik yapmıştır. Müslümanlar üzerine hücum ederler. Müslümanlar ezerleri zillete düşürürler. Bunu görür insan ve bilir ki Allahu Teala mutlak güç sahiptir. Kadirdir. Muktedirdir. Ama bir şey yapmaz. Gerek şahıs bazında. Gerek toplumsal bazda. Gerek tüm dünyayı etkileyen musibetler afetler bazında. Gerekse sadece Müslümanlara mahsus musibetlerle karşılaştığında müslüman ne yapar? İster ki Allah müdahale etsin, o zalimin elinden tutsun. O müslümanı kaldırsın. O zilletten, zayıftan onu kurtarsın. O zalimin zulmünden onu bertaraf etsin. Bekler, yapmaz. Ama bilir ki buna muktedir. Buna gücü yetiyor. Yapmadığını görünce o zaman burada başka bir iş vardır kul demesi gerekir. O zaman Allahu Teala Bununla müminleri imtihan ediyor veya veya kafirlere mühlet veriyor da ahirette hiçbir nasip kalmasın diye ahiretteki payını dünyada peşin veriyor. Veya bizim anlayamadığımız, göremediğimiz burada bir lütuf, rahmet ve maslahat var diye teslim olur. Olmak gerekir. Her Müslüman Zeyd Hepimizin derdi bu. Görüyoruz ki Yeni Zelanda'da bir pislik sinek kanadı kadar değer olmayan bir alçak eline geçtirdiği silahlarla sinek avlarken bile merhamet duyabilecek bir konumda olması gerekirken Müslümanlar çatır çatır buluyor. O an onu bir izlerken insan umut ediyor ki şu silah bir tutukluk yapsın da birisi şunun tepesine çöksün. Yapmıyor. Tutukluk yapmıyor. Veya Müslümanların o an basireti bağlanıyor veya imkan olmuyor veya bir şekilde adam istediği gibi çatır çatır vuruyor, kırıyor, eziyor. Olmadı, hincalamıyor, dönüyor, geliyor. Yerde yatanlara birer tane, ikişer tane daha sıkıyor. Sonra ıslık olarak çekiyor, gidiyor. Bunu nereden biliyoruz? Kaydettiği görüntülerden biliyoruz. İspanallah ve birhamdülillah. E Allah Azze ve Celle muktedir. Allah Kabe'nin yıkılmasına bile Müslümana zulmedilmesine tahammül edemediğinden daha fazla tahammül eder. Yani Müslüman'ın zulmedilmesi, Müslüman'a haksızlık yapılması, Müslüman'ın efendim kafir tarafından eziyete uğratılması Allah katındaki günah olarak Kabe'nin yapılmasından daha büyük bir olay. E bunu biliyoruz. Allah dilerse bunu engellemeye de muhtedir ama engel olmuyor. O zaman bununla bir imtihan var. Diyeceğiz. Yoksa Allah kulağına zulm edilmesine razı olur mu? Allah Müslümanlara, mümine zulm edilmesine razı olmaz. olmaz. Bununla beraber Müslümanların acizliğinden dolayı, Müslümanların dünyevi iyileşmesinden dolayı, Müslümanların Allah'a olan imanları ve bu imanların gereğini ihmal etmelerinden dolayı beyni yine kulağını terbiye edin. Canımızın yanmasını istiyor. Ola ki ihmal ettiğimiz bazı şeyleri yapalım diyor. O bir bakış açısı. Bunu gözetebilir mi allah Teala? Gözünlük. Veya Allah çeşitli dönemlerde Müslümanlardan şehitler edinmek ister. Yani her Müslümanın yatağında hastalıktan veya bir kazayla veya başka bir sebeple değil de ölmesini değil de şehit olmasını ister. Şehitliğe layık bulduğu kulağın şehit olmasını ister. Şehitler edinmiştir. Veya bunun akabinde belki 3 ay sonra belki 3 sene sonra belki 300 sene sonra bu olay vesilesiyle vuku bu bulacak bir fitilin mühimmatını hazırlamıştır. Barutunu hazırlamıştır. Bu olay o zaman ortaya çıkacaktır. Ashab-ı Kehf'in fertlerini 309 sene uyutmuştu ya. Niye uyuttu onları? Allah-u Teala'nın ölüleri dirilttiğini göstermek için uyutmuştu. Aynı zamanda o asabı ı Kehf olan kimselere Allah'ın dilediği gibi muhtedir olduğunu göstermek için de Onlar o zalim kraldan kaçtılar. Kaçacak bir yer bulamadılar. Dağ, bir mağaraya, toprağa sığındılar. Kaçacak bir yer yok. Zalimden kaçacak bir yer yok. Her tarafı zümrünü hakim kılmış. Uyudular. Onlara göre bir günün bir kısmı bu vakte kadar uyudular. Uyandılar ki dünya onların istediği gibi iman etmiş bir topluluğun yaşadığı coğrafya dönüşmüş. Demek ki Allah muktedir her şey. Bununla tabii kendimizi kandırmayacağız. Musibeti veya büyük bir musibeti gördüğümüz zaman. Allah hiçbir şey yapmıyorsa, ha tamam Allah Müslümanları imtihan ediyor canım. İyi imtihan olsun oradakiler de deyip üzerimizden yükü atmayacağız. Veya kafirlere muhennet veriyor, iyi, helak olsunlar. Ateşler çok olsun deyip rahatlamayacağız. Bundan önce yapmamız gereken işleri yapacağız. Atmamız gereken adımlar atacağız. Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenme, yaşama ve hususundaki hükümlerimizi yerine getireceğiz. Ve ümmetin bir olması, bir olabilmesi için Allah-u Teala'nın bizleri kardeş yapmasının gereği olarak, kardeşlik hukukunu tesis etmek için çalışacağız. Bununla beraber gücümüzün yetmediği, engelleyemediğimiz zulümden dolayı da Allah bunu engellemeye muktedir değil mi diye sormayacağız. Bilakis muktedir ancak bunu engel olmamışsa bir masraat var bir rahmet var, bir lütuf gözetiyor Allahu Teala burada deyip Allahu Teala'nın bu takdirine olumlu manada bir teslimiyet göstereceğiz ve onun isim ve sıfatlarını yalanlama veya ondan şüphe düşme hatasına düşmeyeceğiz. Muktedir olan, güç sahibi olan efendim, izzet sahibi olan kullar Allahu Teala'nın muktedirliğini hatırlayacak ve bu iktidar sahibi olışını kulların zulmüne, toplumun ifsadına, aile ve benzeri e, toplumun temel taşlarının bozulmasına kullanmayacak. Bunu bir daha söylüyorum. Bu benim çok büyük yaram. Bu yaranın etkileri çok uzun süre devam edecektir Allah korusun. Müslümanların eliyle Müslümanların ailesinin dibine dinamik konuldu. devam ediyor. Çıkartılan yasalarla. Verilen haklarla. Bu yarayı din düşmanları aşamamıştı şimdiye kadar. Yarın bir gün Allah basiret nasip etsin. Bu hata tespit edilir de, bu telafi edilmeye, tolera edilmeye çalışılırsa bunun etkisi ne kadar sürecek Allah biliyor. Sahip olduğun kudret ifsada sebep olacak şekilde kullanmayacaksın. Muktedir olanla Allah-u Teala yima eden kimse, Müslüman kimse Allah'ın verdiği iktidarı yeryüzünü ifsad için kullanmayacak. ıslah için kullanacak. Öyle olması gerekir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin bu El-Kadir ismi Alim ismiyle birlikte kullanılıyor. Afuv ismiyle birlikte kullanılıyor. Rafur ve Errahim ismiyle birlikte kullanılıyor. El Muktedir ismiyle, El Melik ve El Aziz ismiyle kullanılıyor. Rabbimiz Azze ve Celle'den Gahir ismine, Gahar ismine, Kadir ismine, El Kadir ve El, El Muktedir isimlerini hakkınca iman ederek ıssak etmesini, uysallaştırmasını kendisine hakkınca yani kulluk yapan kullarından yapmasını istiyoruz. Bu gahir ismiyle buna muktedirdir Kudret sahibi manalarındaki isimlerle de Azze bizlere rızasına uygun kullanabileceğimiz kudretler bahçesi ve bizim aleyhimize kullanacak kimselere verdiği kudreti de bizim gönlümüzü ferahlatacak şekilde sınırlanmasın Azze ve Celle. Eğulü gavli hâda estağfirullahil azîmeli velekum velisairil mü'minîn ربنا لا